Nisan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkenin altyapısını yeniden inşa etmek, iklim değişikliğiyle yüzleşmek ve servet eşitsizliğini azaltmak için 2,3 trilyon dolarlık kapsamlı bir öneriyi açıklayacaktı. Biden gelir vergisini %21'den %28'e çıkaracaktı. Gerçi önceki başkan Donald Trump bu oranı %35'den %21'e düşürmüştü ama o kadar da olsundu. Başta Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez olmak üzere Demokrat Parti soluysa iklim değişikliğiyle mücadele için 10 trilyon dolar ayrılması gerektiğini açıklayacaktı. Bailout Watch adlı STK raporunda Pandemi döneminde 8,24 milyar dolarlık vergi kurtarma desteği alan 77 şirketin bu desteğe rağmen 58 bin işçiyi işten attığı açıklanacaktı. Bu şirketlerin en fazla yardım alanları arasında çok sayıda fosil yakıt şirketi bulunması, iklim adaleti için mücadele veren aktivist grupları için pek de şaşırtıcı olmayacaktı. Myanmar cuntası darbe karşıtı protestolara saldırmayı sürdürürken, bir de arananlar listesi ilan edecekti. Liste eylemlere destek veren oyunculardan müzisyenlere kadar düzinelerce tanınmış kişinin isimlerini ve fotoğraflarını da içeriyordu. Nisan'da dünya Ukrayna kriziyle diken üstünde geçen uzun günler yaşayacaktı. Ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla çatışmaların yeniden artmasının ardından Ukrayna'nın NATO'ya üye olmak istediği duyurulacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ise bazı Rus birey ve şirketlere yaptırım kararı alacaktı. Bunun üzerine Rusya-Ukrayna arasında başlayan gerginlik kısa sürede askeri bir gerilime dönüşecekti. Rusya 10 Amerika Birleşik Devletli diplomatı sınır dışı edecek ve ardından da NATO'nun Ukrayna sınırına birlik yığdığını söyleyerek Ukrayna sınırı ile Kırım'a 150 bin asker konuşlandıracak ve Karadeniz'de de bir askeri tatbikata başlayacaktı. Avrupa'da resmi dairelerden alınan veri ve rakamlara göre 2018-2020 yılları arasında devlet koruması altında olan 18.292 sığınmacı çocuğun kaybolduğu açıklanacaktı. Lost in Europe Avrupa'da kayboldular. Adlı veri analiz grubu tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiye göre Avrupa ülkelerinde kaybolan çocuk sığınmacıların büyük çoğunluğu FAS, Cezayir ve Eritre uyrukluydu. Avrupa'nın 12 büyük futbol takımı Avrupa Süper Ligi kuracaklarını tantana ile dünyaya ilan edeceklerdi. Ancak Süper Lig'in ömrü Mayıs sinekleri gibi sadece 24 saat olacaktı. Önce UEFA yani Avrupa Futbol Birliği ardından da hükümetler bu ligde yer alacağını açıklayan futbol kulüplerine yaptırım uygulayacaklarını duyuracaktı. Özellikle İngiltere'de Süper Lig'e katılacağını açıklayan kulüplerin taraftarları sokaklara inerek tepki gösterecekti. üzerine kurucular arasında yer alan 6 İngiliz kulübü Süper Lig'den çekildiklerini açıklayacak, daha sonra da diğer kulüpler çekildiklerini açıklayacaklardı. Taraftarın tabandan gelen baskısı kısa sürede sonuç vermiş olacaktı. Rusya'da zehirlendikten sonra Berlin'de tedavi gören ve ardından Rusya'ya dönen muhalif lider Alexey Navalny'in sağlığının cezaevinde kötüleşmesi nedeniyle Ülke genelinde onlarca noktada düzenlenen protestolara binlerce kişi katılacaktı. Eylemlere yasa dışı olduğu gerekçesiyle müdahale eden polis yaklaşık bin kişiyi daha gözaltına alacaktı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında Venedik Komisyonu'na başvurmaya hazırlandığını duyuracaktı. Tarihte ilk kez gerçekleşecek uygulamaya göre Avrupa Sözleşmelerinin onay ve fesih süreçlerindeki belirsizliğin giderilmesi amaçlanıyordu. Yine Nisan ayında Libya açıklarında bir göçmen teknesi battı. Paciada en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanacaktı. Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre 2021 yılı başından bu yana yani henüz ilk 3 ayda Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 450'den fazla göçmen hayatını kaybetmişti. Doğu Kudüs'te aşırı sağcı İsrailliler Filistinlilere saldıracaktı. Polisin müdahale ettiği olaylarda en az 100 Filistinlili yaralanacaktı. Gerginlik Filistinlilerin bir Ramazan geleneği olarak oruçlarını eski kentin Şam kapısının merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlamıştı. Aşırı sağcı Lehava grubuna mensup yüzlerce kişi, Arapları ölüm sloganlarıyla çok sayıda Filistinli'nin toplandığı Şam kapısına yürüyerek Ramazan geleneğini engelleyecekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 24 Nisan'da yaptığı konuşmada 1915'te yaşananlar için Ermeni soykırımı kavramını kullanacaktı. Biden'ın açıklamada Osmanlı dönemindeki soykırımda ve Konstantinopolis'teki Ermeni aydınların ve cemaat liderlerinin Osmanlı makamları tarafından tutuklanması gibi cümleler kurmuş olması olayları Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilişkilendirmeme çabası olarak da yorumlanacaktı. Türkiye hükümeti ise bu açıklamadan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ni sert açıklamalarla kanıyacaktı. İstanbul'da ise Durde platformu, İnsan Hakları Derneği ve Norzarton, Zartong Ermeni soykırımı etkinliklerinde bir kez daha soykırım mağdurlarını anacaklardı. Fransa'da aşırı sağcı Valer Actuel yani Hali Hazır'daki Değerlerimiz adlı sitede yayınlanan ve 20 general, 100 kadar subay ile binden fazla askerin imzası bulunan mektupta hükümete vatanperverliği savunma çağrısı yapılacaktı. Mektupta İslamcılığın ülkeyi bölünme noktasına getirdiği ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunu acilen durdurması gerektiği, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulunulacaktı Yunanistan'da bir mahkeme, ülkenin geçen yıl Türkiye üzerinden yapılan düzensiz göç karşısında sıkı önlemler aldığı sırada, ailesiyle birlikte tırnak içinde yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriyeli mülteciye, 52 yıl hapis cezası verecekti Bu benzeri görülmemiş ceza mülteci hakları mücadelesi veren herkeste şaşkınlık yaratacaktı 104 emekli amiral Montra boğazlar sözleşmesi hakkında basında bir açıklama yayınlayacaktı açıklamanın ifade özgürlüğünün kullanılması mı Yoksa verilen bir muhtıra mı oldu, basında uzun uzun tartışılacak, hükümet açıklamayı muhtıra olarak değerlendirme yoluna gidecek ve imzacılar hakkında soruşturma başlatılacaktı. Granting ve arkadaşları tarafından kurulan Agos gazetesi 25 yaşında kutlayacaktı. Ve Hrant onları topladı, hadi oturun çocuklarım, şimdi oylama yapacağız. Gazetenin ismi Agos mu olsun, para Oylama olsun? Son çekiyor ikisinden birine karar verecektik. Bir paraydı, selam yani. O da şalama benziyor diye pek sevmemiştik ama anlaşılırdı para Güzel bir şeydi. Ağustos'ta kimse anlamıyordu tabii. <gülüyor> Ağustos olsun, para mi olsun? Ben birazdan soruyorum. <gülüyor> Ağustos ne? İşte tarlanın tarlada sapanın açtığı çukura ağos denir. <gülüyor> Türkiye'de ağos diyorlar. Hani ...ve köylü bağırır... ...oov, Abus'a gel! Öküz de yan gidiyorsa doğru Abus'a üzerir. Öküz bile anlar Abus'u yani. <gülüyor> Ve Abus'a gel diye bağırılırmış. Öküz de... Evet da, Agos doğru yoluna girmiş. <gülüyor> Ama arada bir sopa dürtüyorlar biliyorsun değil mi? Bu tarafları <gülüyor> dürtüyorlar. <dürteceğim>. Şimdi çocuklar e, Agos'ne değil de bu aldıklarında yüzde doksan parmaklar Agos'a kalktı. İlk eee prova evde yazmıştık. Grandparent's. <gülüyor> Onun sildi Agos'u da sildik <gülüyor> mi? Agos Cumhuriyet döneminin Türkçe ve Ermenice olarak yayımlanan ilk ve tek gazetesi olmaya devam ediyor. Avrupa Konseyi 2020 ceza istatistiklerine göre 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle 100 bin kişide 357,2 tutuklu ve mahkum sayısıyla Türkiye Avrupa birincisi olacaktı. Cezaevinde annesiyle birlikte kalan çocuk sayısı bakımından da Türkiye 803 mahpus çocuk ile birinci sırada yer alacaktı. Merkez Bankası döviz rezervlerindeki kayba ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar nerede sorusuna hükümet yetkilileri birbirinden farklı yanıtlar verecekti. Üstelik yıl boyu bu soru soruldukça farklı yanıtlar verilmeye de devam edecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş yani Yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır şeklinde bir yanıt verecekti. Kamuoyunu tatmin etmeyen bu yanıt üzerine Cumhuriyet Halk Partisi 128 milyar dolar nerede diye bir kampanya başlatacaktı. Yıllardır Durde platformunun Taksim meydanında düzenlediği Ermeni soykırımı anması bu yılda pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecekti. HDP Milletvekili Garopaylan 24 Nisan'da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 106 yıl sonra soykırımın mimarı Talatpaşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talatpaşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya'da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz diye yazacaktı. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağsa sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın diyerek Paylan'ı açıkça ölümle tehdit edecekti. Bunun üzerine İHD, İnsan Hakları Derneği ve Garo Paylan, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaktı. Nazım Hikmet'in 1925 tarihli İstanbul'da 1 Mayıs isimli şiiri şarkıya çevrilecekti. Bediyete pesin taş kesilen mahmut şirketinin iskeleti seni, olmuş, seni oraya diken siz kadar bile vermedi bize hürriyeti yıkıl karşımızdan yangınlara şey haykıran yağmur yangın kulesi tepeden bakma bir bize tasbih. bir gün elbet seni bozalım yapacağız kendimize İstanbul'u ağızı haykıracak bir kızın inkilabımıza 1 Uzun süre Osmanlıca bir el yazması olarak Tüstav'ın yani Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfının Komintern arşivinde keşfedilmeyi bekleyen şiir Baanu İşlet tarafından Türkçeye çevrilmişti. Şiir 1 Mayıs öncesinde Ozan Çoban ve Güneş Demir tarafından bestelenecekti. Yokoluş İsyanı Hareketi Extinction Rebellion bu bahar İngiltere'de para isyanı diye adlandırılan eylemlerine başlayacaktı. İklim değişikliğine sebep olan fosil yakıt şirketlerini destekleyen finans şirketleri ve bankalara karşı gerçekleşecek eylemler serisinin ilki Londra'da Barclays Bankası merkezi önünde gerçekleşecekti. Bir hafta sonra da aynı bankanın başka bir şubesi önünde yok oluş isyan hareketi kurucularından Gail Bradbrook, sembolik olarak bankanın camını kıracak ve kadınlara oy hakkı hareketi aktivistlerinin yani suffragette'lerin dediği gibi kırılan pencereler verilen sözlerin tutulmamasından iyidir diyecekti. Evet. Yapılan bir araştırmaya göre dünya topraklarının sadece %3'ü habitatı hiç bozulmadan el değmemiş durumdaydı. İnsan faaliyetleri tarafından zarar görmeyen bu vahşi doğa alanları, esas olarak Amazon ve Kongo Tropikal Yağmur Ormanları, Doğu Sibirya ve Kuzey Kanada Ormanları ve Tundrası ile sahranın bazı bölümlerinde yer alıyordu. Alman enerji şirketi Uniper, Hollanda'ya 2030 yılına kadar kömürü aşamalı olarak kullanımdan kaldırma hedefi nedeniyle tazminat olarak 1 milyar avroluk dava açacaktı. Bu dava Avrupa Birliği kanunlarında enerji şartı anlaşması ECT adı verilen muğlak bir anlaşmaya dayanıyordu. Aynı anlaşmaya dayanarak Şubat ayında da yine bir başka Alman enerji şirketi RVE Hollanda'ya 1,4 milyar avroluk dava açmıştı. İklim aktivistleri ECT'nin iklim hedeflerine ulaşmak için büyük bir engel oluşturduğunu duyurarak bunun kaldırılmasını talep eden kampanyalarını sürdürecekti. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasında varılan anlaşma sonucu Avrupa Birliği 2030 yılına kadar 1990 emisyonlarına göre %40 azaltım yapma hedefini %55'e yükseltecekti. Hedef 2050'de net sıfır emisyondu. Ancak aktivistler somut yöntemden yoksun olduğu gibi Polonya'nın anlaşma dışı kalması gibi devasa boşluklar bırakılması nedeniyle Avrupa Birliği'ni eleştirecekti. 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde iklim zirvesi düzenlenecekti. Joe Biden zirvede Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki taahhüdünü ikiye katlayarak karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 düzeyinin yüzde 50 ila 52 altına çekmeyi vaat edecekti. Kanada, Japonya ve Güney Kore'de karbon salımı hedeflerini yukarı çektiklerini ilan edecekler ama somut olarak bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını açıklamayacaklardı. Nedense sadece 40 ülkenin davetli olduğu zirvede Britanya Başbakanı Boris Johnson, krizle mücadele için iklim kriziyle mücadelenin bazı pahalı politik doğrucu tavşan kucaklayan yeşil hareketten ibaret olmadığını göstermemiz gerekiyor ifadelerini kullanacaktı. Johnson'ın açıklamalarının ardından İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg Twitter biyosunu tavşan kucaklayan olarak değiştirecekti. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yaptığı iklim zirvesinde verdiği sözün üzerinden daha 24 saat geçmeden dönecekti. Bolsonaro zirvede yaptığı konuşmada 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitireceğiz. Bu vaadi burada da yineliyorum diyerek emisyonların da bu tarihe kadar %50 oranında azaltacağı sözünü vermişti. Ancak Bolsonaro Hemen ertesi gün Brezilya'nın 2021 yılı bütçe planlaması kapsamında iklim bütçesinde %24'lük bir kesintiyi öngören bir kararı imzalamakta tereddüt etmeyecekti. Almanya'da federal anayasa mahkemesi 2019 yılında yürürlüğe giren iklim koruma yasasının kısmen anayasaya aykırı olduğuna hükmedecekti. İklim aktivistlerinin şikayeti üzerine söz konusu yasayı inceleyen mahkeme, Emisyonların 2031 yılından itibaren nasıl azaltılacağına dair yönergelerin yasada eksik olduğunu bildirecek ve hükümetin daha detaylı bir düzenleme getirmesi gerektiğini açıklayacaktı. Rize'nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere vadisinde Cengiz İnşaat şirketine ait taş ocağı çalışmasının başlaması üzerine köylüler direnişe geçecekti. Duysun, duysun. Cengiz duysun. Cengiz duysun. Cengiz duysun. Cengiz duysun. Bizim duysun! Çocuklar duysun! Bak şuraya kesten ağacı var ya, onu biz çektik. Biz çoktan hafızacımıştık. Kadınlarımızın ne kadar direnişli olduğunu öğrenmiş olduk. Sesleniyoruz burada. Direniyoruz, direneceğiz. Pes etmeyeceğiz. Yani Allah aşkına yani çekilsinler. Peygamber aşkına çekilsinler. Doğa aşkına çekilsinler. Hayvanlar aşkına çekilsinler. Gözekler aşkına çekilsinler. Duysun, duysun, duysun. Duysun. Duysun, duysun. Zengiz duysun. Zengiz duysun. Köylüler Ramazan, pandemi, yasaklar, dağ, taş, jandarma müdahalesi demeden haftalar boyunca şirkete karşı ormanlarını savunarak ülke gündeminin birinci sırasına oturacaklardı. AKP'nin lebalep dolu geçen kongrelerinin ardından ülkede COVID-19 vakalarında radikal bir artış yaşanacaktı. Vaka sayıları günde 55 binleri bulacak, ölümler ise 300'e dayanacaktı. Kongrelere katılan çok sayıda yönetici ve milletvekilinin ileriki günlerde COVID'e yakalandığı basında yer alacak, hatta kongrelere katılan AKP'li meclis üyesi Bülent Aydoğdu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedecekti. Artan vakalar nedeniyle Nisan ayı sonlarında 17 Mayıs'a kadar yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecekti. di̇sk Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, hükümetin tam kapanma dediği sokağa çıkma yasağı hakkında yaptığı açıklamada, istihdamın yaklaşık %61'inin, yani 16,4 milyonun, kapanmadan muaf sektörlerde %22'sinin de, yani 6 milyonun da, Kapanmadan kısmen muhaf sektörlerde çalışmakta olduğunu söyleyerek tam kapanma bu değil diyecekti. Brezilya'da Covid kaynaklı günlük ölümler Nisan ayında 4000'i aşacaktı. Brezilya her zaman vaka ve ölüm sayısında en üst sıralarda olsa da ilk kez 4000 eşiği aşılmıştı. Günlük vaka sayısı ise 90.000'e 90 dayanacaktı. Bu sırada nüfusun sadece %3'üne 2 doz aşı yapılmıştı. Hindistan'da Covid vakaları günde 400 bine çıktığı halde yerel seçimler yapılacaktı. Seçim mitingleri ve gösteriler vaka sayısındaki artışta önemli bir rol oynayacaktı. Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh'te yerel seçimlerde görevlendirilen 700 öğretmen 2000 memurun Covid-19 nedeniyle öldüğü açıklanacaktı. Ayın sözü. Türkiye'de en acil ihtiyaç yargı bağımsızlığı. Uluslararası Af Örgütü'nün tüm dünyada insan hakları durumunu değerlendiren 2020 yılı raporu yayınlandı. Raporda Türkiye bölümü de yer alıyor. Doçavelle Türkçe.